Merhaba, 23 Eylül 2014'te New York'ta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Kim Moon 6 milyon kişi tarafından imzalanan Kuzey Kutbu'nu kurtar çağrısını kabul etti. Türkiye'de de yarım milyondan fazla imza toplayan Greenpeace, Kuzey Kutbu'nun belirli bir bölgesini koruma altına almak ve diğer bölgelerinde petrol aramalarını ve yıkıcı sanayi faaliyetlerini durdurma çağrısı yapıyor bu imzaları ortak geleceğimiz için ortak bir taahhüt olarak sadece Kuzey Kutbu'nu değil dünyanın her yerinde doğayı korumak adına kabul ediyorum açıklamasını yapan Bankimun Kuzey Kutbu'nu koruma konulu bir uluslararası zirve davetinde bulunmayı da değerlendireceğini belirtti. Bankimun içinde Kuzey Kutbu buzundan elde edilen 6 milyon su damlası bulunan bir cam küre Hediye eden Greenpeace heyetine yakın bir gelecekte örgütün ünlü kampanya gemilerinden biriyle Kuzey Kutbu'na gitme arzusunu da dile getirdi. Greenpeace heyetinden Greenpeace International Genel Müdürü Kumin Aydo, toplantı sonrası açıklamasında Kuzey Kutbu, New York'taki zirveye katılanlar için bir dönüm noktasını temsil ediyor. Liderler hiç şüphesiz dünyamızın hızla ısınmasından duydukları derin endişeyi ifade eden zarif demeçler verecekler ancak... Bu liderlerin birçoğu eriyen Kuzey Kutbun'dan petrol çıkarmak için bölgenin nasıl bölüşüleceğinin hesabını yapmaktı. Ancak aynı anda bu iki duruşu savunmak tek kelimeyle inandırıcı değil. Bugün burada 6 milyon kişi temsil edildi ve sesimizin üst düzey yetkililer tarafından duyulmaya başlanması çok ümit verici. Banki Muna imzaları kabul ettiği için teşekkür ediyor ve tüm insanlık adına yürüttüğümüz Kuzey Kutbun'u koruma kampanyamızı sürdüreceğimize söz veriyoruz dedi. Eylül başında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 30 ülkede yapılan anket sonucuna göre katılımcıların %74'ü Kuzey Kutbunu çevreleyen uluslararası sularda ki bölgenin koruma altına alınmasını destekliyor. İklim değil sistemi değiştirdi. Yani İstanbullular 23 Eylül'de New York'ta yapılacak iklim zirvesi öncesi iklim değişikliğine dikkat çekmek için yürüdü. Zirveye katılacak olan hükümetlerden somut adımlar atılması istendi. People's Climate March yani halkların iklim yürüyüşü Türkiye ayağı 20 Eylül akşamı tünel meydanından Taksim meydanına iklim adaleti yürüyüşü ismiyle yapıldı. Çok sayıda... Çevre ve Ekoloji Örgütü'nün katıldığı Yürüyüş, Küresel Eylem Grubu'nun çağrısıyla düzenlenmişti. Yürüyüşte iklimi değil sistemi değiştir, küresel ısınma sabrımızı taşırma, pankartlar ve çılgın projelere son dereler özgür aksın, nükleere hayır yazılı dövizler taşındı. Küresel ısınmanın sonucu olarak, kutup ayısı ve penguenler başta olmak üzere, türleri tehdit altında olan hayvanların maketlerini taşıyan protestocular, hükümet elini sinoptan çek, petrol, kömür artık yeter, Başka bir dünya mümkün. Bu daha başlangıç müdahaleye devam sloganları attılar. Oda Kule önünde ilk konuşmayı yapan çevre aktivisti Ümit Şahin. Şu an bir dönüm noktasındayız. 2015'in Aralık ayında Paris'te bir iklim zirvesi olacak. İklim değişikliğinin durdurulmasına yönelik Kyoto'dan sonra yeni bir anlaşma için son şansla karşı karşıyayız. Bugünden itibaren 2015 Aralık'ına kadar sürecek bir eylem takvimimiz var diye konuştu. 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler'in çağrısıyla yapılacak olan iklim zirvesi öncesi tüm dünyada çevre aktivistleri iklim değişikliğine dikkat çekmek için 20-21 Eylül hafta sonunda küresel eylemler gerçekleştirdi. Suları giderek çekilen Sapanca Gölü'nde gölü besleyen dereler üzerine kurulan 5 su fabrikası kuraklık nedeniyle üretimini durdurdu. Sapanca Gölü'ndeki kuraklık su fabrikalarını Kötü vurdu. Gölü besleyen dereler üzerinde bulunan 17 su fabrikasından 5'inin kuraklık nedeniyle üretimi durdurduğu açıklandı. Üretime devam eden 12 fabrikada kapasitelerini düşürmek zorunda kaldı. Öte yandan son günlerde yağmurun da etkili olmaya başlamasıyla göldeki su seviyesinde 5 santimlik yükselme oldu. Kuraklık tehdidi altında bulunan Sapanca Gölü'nde 2012 yılı itibariyle dönemin Sapanca Belediye Başkanı tarafından ilçede 17 su şişeleme tesisi bulunduğu açıklanmıştı. O tarihten bu yana... Kuraklığın da etkisiyle bu tesislerin su aldığı kaynak ve derelerin kuruması tartışma konusu olurken su iyice azalınca bazı şişeleme tesisleri üretimini durdurmak zorunda kaldı. 5 tesisin kapanmasıyla ilçede 12 su şişeleme tesisi kaldı ve bunların çoğu da üretimlerini azalttı. 12 su firmasından sadece 7'sinin tam kapasiteyle çalışabildiği öğrenildi. Sakarya Su Kanalizasyon İdaresi yani SASKİ Genel Müdürü Rüstem Kereş İnşallah sonbahar ve kış mevsim bol yağışlı geçer. Yağmurun ve karın bolca yağdığı bir mevsim geçirirsek göldeki su seviyesi hızla toparlanır dedi. Sapanca'nın seviyesi son olarak 29.27 koduna kadar inmişti. Son yağışlarla birlikte seviye 29.32'ye yükseldi. Ancak bu sorunu çözmüyor. Çünkü daha önce bahsettiğimiz gibi iklim değişikliği devam ettiği sürece başımızda kuraklık ve aşırı hava olayları daima olacak. Onun için bir an önce sistemi değiştirmemiz lazım ki iklimi kurtaralım, herkese su kalsın. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.